Evet inşallah yine güzel bir Muhabbet Bağı programında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o üsve-i hasene olan ahvalinden, halinden nasipdar olmaya çalışacağız. Tabii ki Mustafa kardeşim söze başlarken herkes Muhabbet Bağı'nın o frekans ayarı gibi hamdeleyi, salveliyi yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve Selam ala seyyidina Muhammedin hayri halkihi ve sahbi ecmain veya bildiği bir salatü selam okuyarak e, bizleri dinlemeye koyulmuşlardır. Şimdi hicretin e, galiba yedinci senesi değil mi efendim? Hicretin yedinci senesiyle beraber iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellemin hani Sure-i İnşirahta var ya kıymetli dinleyenlerimiz. أَسْتَانُوا بِاللّٰهِ فَا اِذَا فَرَغْتَ Ve وَا اِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبُ Herhangi bir işi bitirdiğinde, o işi tamamladığında tekrar yorulmak üzere, neticeye erdirmek üzere, tamamlamak üzere hemen bir işe davran ve bunları yaparken de rabetin ücreti almak için karşılığını beklemen sadece ve sadece Allah Teala'dan olsun, Rabbinden olsun bunun ücreti. Rabbine rabet et. Yani iş kolik vesaire falan diyoruz ya. Müminler Allah Resulü'nün ahlakına bürünürlerse onlar da hizmet kolik gibi olurlar. Ama onların o hizmet etme aşkları, şevkleri hep Allah'a ısmarlamakla alakalıdır. Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil için gayret ederler. İşte iki cihan serveri Efendimiz Hudeybiye musalahasından sonra yani silah bırakılıp da o 10 yıl savaş edilmeyecek. Ne olursa olsun aramızda niza çekişme olmayacak şeklindeki o karar siyaseti peygamberi üzere alınmıştı, yazdırılmıştı. Tabii ki peygamberin siyaseti dediğimizde daha evvelde söyledik. Allah Teala'nın muradı üzere hareket etmeyi kastediyoruz. Yoksa haşa peygamber efendimizin uyanıklığı, işbilirliği mevzu değildir. Muhakkak ki peygamberlerin hepsi sahil insanlardan akıllıdır. Bu zaten peygamber olma vasfıyla alakalıdır. Tüm peygamberler insanların, insanlığın en akıllı kimseleriydi. Bunda hiç şüphe yok. Peygamberlere iman bahsini kıymetli dinleyenlerimiz okuduklarında hatırlayacaklardır veya okumuşlarsa muhakkak tekrar hatırlayacaklardır. İşte İki cihan serbere Efendimizin siyaseti peygamberiyesi derken yani Allah Teala'nın razı olduğu işleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o maddelere koydurmuş idi. Ve bu surf dönemini fırsat bilerek tebliğ faaliyetleri kendisini anlatabilme, ifade edebilme hürriyeti nasıl ki özgür ortamda ancak mümkündür. Resulullah Efendimiz de Allah'ın hürriyete davet eden dinini hür bir ortamda e, yaymak herkese ulaştırmak üzere faaliyetlere başladı bugünkü konuşmamız sohbetimiz Allah Resulü'nün e, sayır devlet adamlarını dönemin büyük efendim süper gücü diyebileceğimiz liderlerini İslam'a davetiyle alakalı bir mevzu var şimdi ben bu girizgahı yaptıktan sonra kıymetli Mustafa kardeşim e, inşallah devam etsinler okumaya hep söylüyorum sözümü tutamıyorum ama bu sefer gayret edeyim bakalım pek sözünü kesmeden dinlemeye çalışalım Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini ve daveti umumidir hitabı bütün insanlığadır diğer peygamberler gibi bir kavme bir kabileye bir millete veya bir bölgeye münhasır değildir Cenab-ı Hak Birçok ayeti i kerimede bu hususu beyan buyurmuştur. Şimdi e, burada tabii şunu da hatırlatmak lazım. Bu İslami e, açıdan bir bakış değildir. Yani e, sadece Müslümanların böyle düşünmesiyle alakalı bir durum değildir. Bu bir realitedir. Ortada olan bir hadisedir. Yani yine eskilerin tabiriyle ayan ve beyandır. Nedir o? Peygamberler, iki cihan serveri Efendimiz'den evvel gönderilen Nebiler ve Rasuller, bu zavad-ı kiram umuma gönderilmemiştir. Belli bir döneme, belli bir kavme gönderilmişlerdir. Şimdi buradan hareketle zihinlerde şöyle bir şey oluşabilir. Hani şimdiki bozulmuş, tahrif olunmuş Tevrat'ta Allah Yahudilerin Rabbidir, Allah'ıdır der. Şimdi o zaman bu söz doğru yani belli bir kavme gönderildi ya hani demek ki Yahudilere göndermiş Allah Musa'yı diye bu kaideyi de doğru kabul etme temayüdünde meylinde olan insanlar gördüm Fakat söze bakınız kıymetli dinleyenler. Orada alemlerin Rabbi olan Allah bizim itikadımıza göre alemlerin Rabbi olan Allah Yahudi kavmine kavmi Yahuda Beni İsrail'e peygamber göndermiştir biz bunu söylüyoruz ama bu bazı tahrif olunmuş sözüm ona Tevrat'tan nakledilen ifadeye bakılırsa daha farklı bir şey çıkıyor ne çıkıyor? inandığımız Allah bir olan Allah sadece Yahudilerin Allah'ıdır gibi bir mana çıkıyor diğer kulları ne yapacağız? hani şöyle düşünün bir adam inceledi, baktı, okudu, tahrif olunmuş ve ne olmuşsa olmuş. Tevrat'a baktı, ya ne kadar güzel kitap dedi. Bu Yani ben bu dine mensup olmak istiyorum dedi. Eğer Yahudi değilse bu dine mensup olamıyor. Yani bunun dini açıdan bırakın, aklı açıdan, mantıki açıdan bile e, ifade edilmesi mümkün değildir. O halde işin içerisinde farklı menfaatler vardır. Kendisini üstün ırk görme temayüllerine bir kul arama, Allah'a da böyle bir şeyler isnat ederek Allah tarafından desteklenir bir ideoloji vardır. Tabii ki şimdi bunlara detaylı olarak giremeyeceğiz. Fakat bir hatırlatmada bulunmak istedim. Yani özetlersek bizim itikadımıza göre İslam her türlü bozulmadan salim olan din kendisine dahil olunduğunda bozulmaktan, yanmaktan, efendim fesada uğramaktan kendisine ve başkalarına zulmetmekten muhafaza eden, selamette insanı daim kılan din yani İslam, yani Allah Teala'nın ilk insan ve ilk peygamberden ekmel-i mahlukat, eşref-i rusul, ekmel rusul olan Hz. Fahre Alem'e gönderip de işte budur, din bundan ibarettir diye beyan ettiği İslam cihan şumurdur. Yani dünyanın neresinde olursa olsun insanların hepsi ümmeti Muhammed'dir. Evet daha evvelde söylemiştik İnsanların hepsi ümmeti Muhammed'dir. Ben deniz gençliğimde bir hutbe vermiştim. Hutbeye çıkartmışlardı. O hutbede buna benzer bir söz söylemiştim. Cemaat karıştı. Bazı yaşlı amcalar dediler ki ya sen ne diyorsun? İslam diye Hz. Muhammed'in getirdiği dine denir. Elvelden İslam mı varmış? Şudur da budur da Allah Allah genç gördüler. Birden böyle yüklendiler ettiler. Allah'tan İmam Efendi imdadıma yetişti. Ya dedi ayıp oluyor efendiler dedi yani. Allah'ın dini de bir kitabı da bir. İslam ile şereflendik ama tüm insanlar ümmeti Muhammed'dir. Ne demektir ümmeti Muhammed? Yani Hz. Muhammed Mustafa'yı Muhammedur Resulullah diye tanıdın mı diye sorulacak adama. Peygamber bu aleme teşrif ettikten sonra ben Musa'yı bildim, İsa'yı bildim ama yani benim işim yeter. Kaç tane peygamber tanıyacağım ben? En sonucusunda tanım iyi vereyim diyemez insan. Neden? Allah Teala bu ümmeti yani Resulullah'tan sonra gelen ümmeti, insanlığı peygamberi tanımakla mükellef kılmıştır. Dolayısıyla ilk sorulacağı şey de budur. Hazreti Muhammed Mustafa'dan kendisinden sorulacağı için Allah Resulü tasdik kendisinden sorulacağı için şu andaki insanların hepsi ne olmuş oluyor? Ümmeti Muhammed oluyor. Peki bir kısmı davette, bir kısmı icabette. Yani bir kısmı kabul etmiş ama bir kısmı aday adayı diyorlar ya. Ümmeti Muhammed adayı olarak hayatlarına devam etmekte. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri Ümmeti Muhammed'likten mahrum eylemesin sevdiklerimizi dahi sırat-ı müstakiminde sabit kademe eylesin ve bu sayılı nefeslerimizi ol Habibi, olur Resulü müştebayı tanıma şerefiyle ve izzetiyle Cenab-ı Hak yaşatsın inşallah Amin billah. Resulüm de ki Ey insanlar ben sizin hepinize gelen Allah'ın peygamberiyim buna binaen peygamber efendimizin daveti elbette Yalnız bazı Arap kabileleri de bir takım insanlara ve belli bölgelere münhasır kalamazdı. Bütün insanlığa bu iman ve İslam daveti sesinin duyurulması gerekiyordu. Bunun için Hudeybiye Sulhu sonrası en müsait bir zamandı. Zira anlaşma gereğince 10 yıl harp yapılmayacaktı. Hicretin yedinci senesi Muharrem ayıydı. Peygamber Efendimiz bir gün asabı kiramı toplayarak Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. İslam'ı yayma hususunda bana yardımcı olun. Havarilerin Meryem oğlu İsa'ya muhalefetleri gibi siz de bana karşı muhalefette bulunmayın diye buyurdu. Sahabe efendilerimiz Ya Resulallah havariler İsa aleyhisselama nasıl muhalefet etmişlerdi diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz izah etti. Benim sizi davet ettiğim vazifeye, o da havarilerini davet etmişti. Ancak onun yakın yere gönderdiği kimseler, isteyerek gidip selamete eriştiler. Uzak yere göndermek istedikleri kimselerse, gitmekten kaçındılar. İsa bu durumu Allah'a arz etti ve şikayette bulundu. Gitmeye üşenenlerin her biri, gönderilecekleri milletlerin dillerini konuşur oldukları halde sabahladılar. İsa onlara, ''Bu Allah'ın sizin için kesinleştirdiği ve ehemmiyet verdiği bir iştir. Haydi gidiniz.'' demişti. Onlar da gitmişlerdi. Bunun üzerine sahabiler, ''Ya Resulallah dediler, biz sana bu hususta yardımcı olacağız. Bizi arzu ettiğin yere gönder.'' Tabi burada yine zihinlerde şöyle bir sual zuhur edebilir. Hani Hz. İsa'nın anlattığı, tebliğ ettiği İslam'ın o şekli. Efendim o da cihan şumur müydü ki elçiler gönderiyor diye akla gelebilir. Buradaki mesele şudur. Farklı insanların konuşulması meselesi vardır. Yani gönderildiği kavimden ziyade bölgeyle alakalı bir şeydir. Hatırlarsanız. Hz. İsa Aleyhisselam Aramice e, konuşuyor ve İncil'in de yani havarilerin naketi İncil'in de aslı Aramice'dir. Şu anda dünyada çok az bir insan nüfusu yani belli bir bölgede şu anda hafızam yanıltmasın yanlış bir şey söylemeyeyim ama Aramice'yi bilen insan sayısı çok çok az. Hemen Arapça'ya Süryanice ve İbranice'ye e, efendim çevrilmiş şeyler vardır. Hatta Süryanice kaynakların daha eski olduğunu hatırlıyorum. Süryanicilerin Arapçaya geçtiğini bazı eserleri incelerken öyle aklımda kalmış. Dolayısıyla o lisan farkıyla alakalıdır. Ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın hayat tarzıyla alakalı. Çünkü Hz. İsa'ya karşı çok düşmanlıklar yaptılar. Hz. İsa Efendimiz yanlış hatırlamıyorsam yine dayısı mesabesinde olan bir kişinin yanında bir müddet çalıştı insanlardan saklandı Hatta Hz. İsa Aleyhisselam'ın yetişkin olduğu çağlara kadar geçen dönemi işte 10 küsur ila 20 yaşları arasındaki develeri Hristiyan kaynaklarınca da bilinmemektedir Yani saklanmıştır çünkü öldürülmek istenmiştir Çok zulümlere maruz kalmıştır Yetişkin olana kadar bir müddet uzak yerlerde bulunmuştur Dolayısıyla tekrar kavmine dönmesi ve orada kendisini kabul edenlerle alakalı bir tebliğ mevzuba histir. Yani tam toparlayamadım ama herhalde e, demek istediğim anlaşıldı efendim. Evet. Bunun üzerine Resul-i Efendimiz İslam'a davet maksadıyla asabından Dihye Kelbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a, Amr bin Ümeyye et Zemri'i, Habeş Necaşisi, Asameye tabi burada et demri deyince onu e-mail adresi zannetmesinler ee, siz yani ümeyye et demri şeklinde oradaki o harfi tarifi öyle okuyorsun sen yani, ümeyye et demri deyince minnet Google'dan aramaya başlar öyle bir şey olmasın ümeyye et demriyi Habeş Necasisi evet neye gönderiyor asameye gönderiyor evet Bizde herhalde Necaşi'yi okuyamayışımızın sebebi bizim de bilgisayar puntolarına, efendim, yazı karakterine alışkın olmamızdan kaynaklanıyor. Şeyleri telaffuz edemiyoruz. Neyse. Evet. Abdullah bin Huzafe'yi, İran Kisra'sı Hüsrev Fervize, Hatıp bin Ebi Baltay'ı, Mısır Firavunu Mukavkıs'a, Salit bin Amr'ı, Yemame Valisi Havza bin Ebi Ali'ye, Şuca bin Vehbi, Gassan Meliki, Münzir bin Haris bin Ebi Şamir'e gönderdi. Evet isimlere pek çokça duyduğumuz, sıkça duyduğumuz isimler olmadığı için biraz telaffuzda güçlük çektik ama neticede İslam tarihinden ve İbn Hişam'ın, yanlış hatırlamıyorsam İbn Hişam'ın tarihinden ne yapabiliriz? Bunları öğrenebiliriz. Tabeli tarihinde de bu isimler kayıtlı. Neticede o zamanın süper güçleri, ekonomik kuvveti, siyasi kudreti olan devletlere iki cihan serveri Efendimizin elçilerine göndermesi durumu vardır. İstiyorsanız bu bahsi tamamlayalım sonra ara verelim. Evet. Eyvallah. Gönderilen elçilerin hepsi de gönderildikleri memleketlerin dillerini biliyorlardı. Peygamber Efendimiz bu elçilerine meskur hükümdarlara verilmek üzere birer mektupla yazarak teslim etti. Mektupları yazdığı sırada sahabiler, Hükümdarların mühürsüz mektup okumadıklarını bildirince Resul-i Ekrem Efendimiz gümüşten bir mühür yüzük üzerine alt alta gelmek suretiyle şu şekilde imzasını da yazdırdı. Allah Resul Muhammed. Bu aynı zamanda Muhammedur Resulullah'tır tabii ki. Kainatın efendisi bu yüzüğünü vefatına kadar takmıştır. Vefatından sonra sırasıyla Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ...ve Hazreti Osman takmışlardır. Günün birinde Hazreti Osman'ın elinden Eriş kuyusuna düşerek kaybolmuştur. Kuyunun bütün suyu çektirildiği halde bir türlü bulunamamıştır. Evet, neticede o mühür kalplere nakşedilmiştir, işlenmiştir. Efendim, mührün kaybolması tabii ki hüzün vereceğim ama burada başka bir şey daha var. Biz de bazı şeyleri kaybederiz, yanarız, ederiz, üzülürüz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mührü bile kaybolabiliyor. Ve Hazreti Osman gibi bir veliyullah Allah vermedikçe onu oradan biliyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın muradıydı Hazreti Osman'dan sonra. O mührün kaybolması ki ancak bunu böyle izah edebiliriz. Allah Teala ikram ve ihsan ederse ona keramet denir zaten. Yoksa birçok veli vardır bu nevi durumlarda değil kuyuya düşmesini denizden bile kaybolan şeyleri çıkarttığı vakidir. Ama demek ki Cenab-ı Hakk'ın hikmeti böyleydi. İnşallah biz kalplerimizdeki o Muhammedur Resulullah mührünü kaybetmeyiz. Derin kuyularda onu kaybetmeyiz. Evet. Hicretin yedinci senesiydi bu hafta programımızı açtığımızda peygamber efendimizin mübarek mektupları çeşitli ülkelerin başında bulunan emirlere, krallara yolladığı mektuplar bahsindeydik. Tabi biz e, o İslam terbiyesinden dolayı mektup denildiğinde herhangi bir mektup hani derler ya ne bu ya Ahmet mektubu mu denilmesin diye siz nezaket gösterdiniz. Mübarek mektupları dediniz. Efendimizin mektubu. Dedikten sonra zaten bizde o ilginin hemen uyanması lazım. Yani mübarek kaydı olmasa ne olur? Efendimizin hırkaları dediğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hırkası, eşyası, sözü, kitabı, mektubu yazdı yazdırdıkları neyse Efendimizle alakalı olduktan sonra zaten oradan bir mübarek hali bir mübarekliği, bir güzelliği almıştır. Ama bizim ecdadımız haneyi saadetleri demiş. Efendimizin evleri, hanesi dememiş sadece. Haneyi saadetleri. Mesela mübarek dudakları için femi saadetleri. Reisi saadetleri, mübarek başları için bu tabiri kullanmışlar. 7 mübarekeleri veya 7 saadetleri demişler. Allah Resulü'nü hep saadetle ve mübarek kelimeleriyle zikretmişler. Bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kitab-ı mübini Kur'an-ı Kerim'inde insanlara bulundukları duruma göre hitap etmek, konumuna göre hitap etmekle alakalı adabın, ahlakın ve oradaki ahkamın terbiye ve örf olarak bizdeki yansımasıdır. Belki ilk böyle konuşmada ben de dinlerken biraz yadırgadım işin açıkçası hani mübarek mektupları deyince Allah Allah niye böyle söylüyorsunuz dedim ama sonra düşününce evet ikaz mahiyetinde mübarek mektupları demek herhalde güzel olacaktır. Buyurun. Hicretin yedinci senesi Muharrem ayıydı. Peygamber Efendimiz ilk önce Amr bin Ümeyye'yi eline az sonra aktaracağımız mektubu vererek Habeş Necaşisi Asame'ye gönderdi. Bismillahirrahmanirrahim Allah Resulü Muhammed'den Habeş Melik'i Necaşiye Ey Melik! Müslüman olmanı dilerim. Ben senin namına La ilahe illahu Melik, Kuddüs, Selam, Mü'min, Müheymin sıfatlarını haiz olan Allah'a hamdü sena ederim. Ve şehadet ederim ki Meryem'in oğlu İsa Allah'ın kulu ve kelimesidir. Allah o kelimeyi ki İsa'ya vücut veren kün hitabıdır ve o ruhu çok temiz ve afif olan ve dünya hayatından tamamıyla çekilmiş bulunan Meryem'e nefh etti. Bu suretle Meryem İsa'ya hamile kaldı. Böylece Allah İsa'yı yarattı. Nasıl ki Adem'i de Allah kudret eliyle ve bir mucize olarak yaratmıştır. Ey Melik! Seni, eşi, ortağı olmayan tek bir Allah'a imana ve ona ibadete, bana uymaya ve Allah tarafından bana gönderilenlere inanmaya davet ediyorum. Çünkü ben Allah'ın bunları tebliğe memur elçisiyim. Seni ve halkını aziz ve celil olan Allah'a davet ediyorum. Şimdi ben size İslam umdelerini tebliğ ettim ve nasihatte bulundum. Siz de nasihatimi kabul ediniz. Selam, hidayete tabi olanlara olsun. Evet, Necaşi'ye gönderilen mektup böyle. Biz dinlemekle iktifa edelim, üzerine konuşacak bir durum yok zaten elhamdülillah ki müminiz, elhamdülillah ki müslümanız, bizlerin inandığı şekil üzere bir tebliğ var, bir anlatım var, bir beyan var. Fakat şu kadarını hani genç arkadaşlarımız vardır, pratik olarak bazı şeyleri e, hatıralarında tutmak isterler, hafızalarında tutmak isterler. Onlar için şunu bir formül gibi anlatmış olalım. Dikkat buyurulursa Hz. İsa aleyhisselamın Allah'ın oğlu olmadığını, zaten Allah Teala'nın oğul edinmekten, oğlu olmaktan, annesinin babası olmaktan uzak olduğunu, beli olduğunu, münezzeh olduğunu beyan etmiştir. Biz de öyle inanırız. Fakat ne kadar güzel ki, ne kadar zarif ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu asrın da metot olarak benimsediği, fakat ne hikmetse işine gelmediğinden yapmadığı, fakat ilim adamlarının efendim çokça rağbet ettiği bir usul var. Nedir o? İnsanın bildiği şeylerden, inandığı şeylerden hareket ederek bilmediklerini öğretmek ve inanmadığı şeylere bir köprü kurmak şeyidir, metodudur. Şimdi burada tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mektubu üzerine ahkam kesecek bir halimiz yok. Ama şu var ki nezaketi peygamberiye ye, dikkat çekmek için Hazreti İsa'yı Allah'ın oğludur diyorsunuz. Böyle bir kanaat var siz Hristiyanlar arasında. Allah'ın oğlu değildir. Allah Teala onu bir emirle yaratmış ki o emir de hadi ol diye söylemeden evvelki emirdir. Yani ol kısmını mahluk duymuştur. Hazreti İsa'nın var oluşu Allah katındaki var oluşuna göre konuşursak, Allah Teala onu murad etmiştir. Zaten Allah katında vardır. Ama kullar tarafından bilinmesi hadisesi, Hz. Cebrail aleyhisselama verilen vazife ve Hz. Meryem aleyhisselama gönderilme hadisesidir ki, bunu da dinleyicilerimiz biliyor. Neyse, oradan bu sapıklığa düşmemeleri için buyuruyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala onu babasız yani erkek olmadan yaratmıştır. Nasıl ki diyor, Adem Aleyhisselam'ın erkek dişisi var mıydı? Allah onu zahir eyledi. İşte Hz. İsa da babasız daha doğrusu ersiz bir şekilde dünyaya getirilmiştir diyerek Hz. Adem'in yaratılışını kabul ettiği şeklin bir başka şeklini Allah'ın yoluna davet ederek beyan ediyor. Pratik formülümüz nerede kaldı? Şöyle, Allah Teala dişiyle erkekten yaratmıştır insanı. Dişi ve erkeksiz olarak da yaratmıştır. Yaratabildiğini de gösterir bu. Allah'ın kudretiyle dişi ve erkeğe ihtiyaç duymadan da yaratabileceğine işarettir ki bunun numunesi Hazreti Adem'dir. Erkek var dişi yok şekilde yaratmıştır. O da Hazreti Havva demiştir. Hazreti Adem Safiyullah Efendimizin hadisi şeriflerde geçtiği üzere parçasından, eye kemiğinden yaratılmıştır. Denir. Hazreti İsa Aleyhisselam'da da dişi var, erkek yok. Bu üç yaratma şeklini de Hazreti Allah numune olarak peygamberlerin hayatında, peygamberlerin zatında göstermiştir. Bu da nazarımıza verilen bir özelliktir. İnşallah e, mektubun mahiyeti zaten biliniyor. Fakat iki Can serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka buradaki nezaketine dikkat çekersek henüz hidayetini ilan etmemiş kişiye o mübarek selamı vermiyor. Fakat buyuruyor ki o selamdan mahrum kalmaması için selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Yani sen hidayete tabi olursan işte benim selamım, benim selametim, selamet dolu olan, selametle kaplanmış, ihata edilmiş olan İslam ve bizzat benim duam seninledir maalinde bir sözle bitirmiş oluyor. Mektup bu şekilde tamamlanmış oluyor. Evet. Medine'den Habeşistan'a gitmek üzere yola çıkan elçi Amr ayrıca şu vazifeleri de yerine getirecekti. Daha evvel oraya hicret etmiş bulunan Müslümanları Medine'ye göndermesini Necaşi'den istemek, Müslüman muhacirler arasında bulunan Dul Hanım Hazreti Ümmü Habibe'nin Peygamberimize nikahlanmasını Necaşi'den talep etmek. Habeşistan'a varan elçi Amr Necaşi'ye Peygamber Efendimizin mübarek mektubunu takdim etti. Evet yine hatırlayacağımız üzere ee, biliyorsunuz Medine'ye hicretten evvel Habeşistan'a hicret vardır. Şimdiki Habeşistan'a ne diyorlar? Nijerya mı diyorlar? Değil mi? Necaşi'nin e, metfun olduğu yer Etiyopya mı diyorlar? Etiyopya mı? Bir şu an, şey şu an hatırlayamıyorum. Fakat bu arada güncel bir mevzu olduğu için de söylemeden geçemeyeceğim. Başta çok kıymetli hocamız Mustafa Mertar olmak üzere Nijer'de hizmet eden gönüllü gruba, doktorlara, hekimlere, o mübarek insanlara şükran borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Orada kuyular açtılar, orada insanlığa hizmet götürdüler. Bazı kişiler, bazı efendim siyasiler vesaireler bunları kendilerine mal etmiş olabilirler ama neticede kim nereye mal ederse etsin. Çok büyük bir hizmet gitti oraya yani bu gönüllü grupla göz ameliyatları yapıldı. Birçok ameliyatlar yapıldı. İnsanlar çaresiz, yoksul. Düşünebiliyor musunuz? Oraya keçi yardımı yapılıyor. Keçi. Hani belli ailelerden talep ediliyor. Mesela Nijer'e gidilecek bir çift keçi üzere. Diyorsunuz ki siz ben bir çift keçi parası vereceğim size. Ve oraya götürülüyor. Neden? Orada keçinin sütü çok istifade ediliyor. Sıcak iklim olduğu için keçi sütü daha sıhhi oluyor, peyniri yapılıyor, çocuklara süt veriliyor. 30-40 kişinin ortak kullandığı sütünden istifade ettiği bir keçi bile varmış. 30-40 kişi bir keçiden istifade ediyor. Düşünebiliyor musunuz felaketi, efendim sefaletin boyutunu? Ve çok büyük hizmetler yapıldı. Bendenizle bir e, seminerde e, bu tanıtımı gördüm, takip ettim. Allah hizmet edenlerden binlerce kere razı olsun. Hiç olmazsa biz böyle kenarda oturmuşken bir teşekkür edelim. Çünkü bizim üzerimizden çok büyük bir vebali kaldırıyorlar. Onlarca değil, yüzlerce kuyu açıldı. 300'e yakın kuyu açıldı. Susuz olan memlekete su götürüldü ve hatta orada ilk defa bir mescit inşa edildi, bir Türk mescidi olarak. Bu Aziz milletimizin ne kadar civan mert olduğunu, ne kadar cömert olduğunu, ne kadar insan olduğunu bir defa daha göstermiştir. Dediğim gibi başta Mustafa Merter Hoca olmak üzere o isimsiz kahramandır. Ben de şimdi burada ismini zikrediyorum diye belki bana kızacaktır ama varsın kızsın. Yani hesaplaşacaksam efendim bana haddimi bildireceksin Mustafa Hoca bildirsin. Onunla her zaman e, muhabbetle görüşmeye gayret et, ediyorum. Bil vesile, e, belki de bu vesileyle o sayede de görüşmüş olurum. Şimdi e, burada Habeşistan'a göçü tekrar hatırlatalım. Habeşistan'a göç daha evvel, Medine'ye hicret olmadan evvel olmuştu. Gönderilen elçiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisine ayrıca Ümmü Habibe radyallahu anh'a annemizi, İzdivacı için vekalet veriyor. Bunu da ileride söyleyecektir. Şimdi ben tekrar metinden uzaklaşmadan size e, sözü tevdi kılayım. Necaşi, kainatın serveri Efendimizin mektubunu hürmetle eline aldı, gözlerine sürdü ve öpüp başına koydu. Sonra da adamlarına okutturdu. Mektubun okunması sona erince hemen tahtından indi, mütevazı bir eda ile yere oturdu, Sonra şehadet getirerek Müslümanlığına açıkladı ve eğer yanına kadar gitmeye imkan bulsaydım muhakkak giderdim dedi. Bilahere ilave etti. O ehli kitap olan Yahudi ile Nasranilerin geleceğini bekleyip durdukları ümmi peygamberdir. Musa peygamber merkebe biner diyerek İsa peygamberin geleceğini müjdelediği gibi İsa peygamber de Deveye biner diyerek Muhammed peygamberin geleceğini öylece müjde vermiştir. Keşke şu saltanata bedel Muhammed-i Arabi'nin hizmetkârı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Söylenecek hiçbir şey yok. Allah mübarek etsin. Mübarek mektuba mübarek bir cevap. İşte... Sultanların Allah Resulüne hizmetkar olmayı talep etmesi demek ki ezelden takdir kılınmış bir güzellik. Şimdi bazı böyle Allah Resulüne muhabbet eden kişilerin onun kölesi olayım, onun yolundan gideyim sözlerini maalesef Müslüman olduğu halde abartılı bulanlar var. Bakınız ki İslam tarihine koskoca sultanlar onun kölesi olmayı, hizmetinde bulunmayı bir şeref addetmişler. Ve bu şekilde İslam olduklarını izhar etmişlerdir. Evet. Necaşi Asame daha sonra fil kemiğinden yapılmış bir kutu getirtip, Efendimizin mektubunu içine koydu ve bu mektuplar kendilerine bulundukça Habeşlilerde hayır ve bereket eksilmeyecektir dedi. Resul-i Ekrem Efendimizin bu mektubuna benzeyen bir mektubun halen Şam'da bir şahsın elinde bulunduğundan bahsedilmektedir. Meskûr şahıs bu mektubu bir Habeş pazarından aldığını söylemiştir. Verilen bilgilere göre mektup takriben 23'e 33 ebadında bir deri üzerinde kahverengi mürekkeple yazılmıştır. Mektubun 17. satırının sonunda yuvarlak mühür izi vardır. Bu mühür 2,5 santim çapındadır ve aşağıdan yukarıya doğru Muhammed 1 satır, Resul 1 satır, Allah da bir satır olmak üzere üç satır halindedir. Kureyş'in siyaset dahisi Amr bin As o sırada Habeşistan'da bulunuyordu. Amr bin Ümeyye'nin Necaşi'nin huzuruna girip çıktığını gördü. Buna çok kızdığı gibi fırsatını bulup Hazreti Amr'ın vücudunu ortadan kaldırmayı bile tasarladı. Bu maksatla bir gün Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ey hükümdar! ''Senin yanına birinin girip çıktığını görüyorum ki o bize düşman bir adamın elçisidir. Onu bana teslim et de öldüreyim.'' diye konuştu. Bu teklif Necaşi'yi fena halde kızdırıp hiddete getirdi. Elinin tersiyle Amr'ın burnuna kuvvetlice bir darbe indirdi. O anda Amr burnunun kırıldığını zannetti. Necaşi daha sonra ''Sen Musa peygambere gelmiş olan Nabusu Ekber'in, kendisine vahiy getirdiği bir zatın elçisini öldürmek için sana vermemi istiyorsun öyle mi diye hiddetli hiddetli konuştu. Amr, ey hükümdar dedi, gerçekten o bir peygamber midir? Necaşi şu cevabı verdi, yazıklar olsun sana ey Amr, sen benim sözüme kulak ver de hemen ona tabi ol. Çünkü yemin ederim ki o hak üzredir. Ve kendisine karşı koyanları mağlup edecektir. Musa peygamberin firavuna ve ordusuna galebe çaldığı gibi. Artık Amr'ın hidayete erme zamanı gelmişti. Necaşi'ye sen benim ona İslamiyet üzre beyatımı alır mısın diye teklifte bulundu. Necaşi teklifini kabul etti. O da peygamberimiz namına Necaşi'ye İslamiyet üzre biat etti. Fakat bu imanını arkadaşlarından gizli tuttu. Hicretin yedinci yılında, Habeşistan'da İslamiyetle şereflenen, Amr bin As, bir sene sonra, hicretin sekizinci senesinde Medine'ye gelip, Hazreti Resulullah'ın huzurunda, bu imanını ishar edecektir. Müslüman olduğunu çekinmeden açıklayan, Habeş Necaşisi Asame, elçi Amr bin Ümeyye'ye bir mektup verdi. Mektupta, Hazreti Resulullah'ın isteklerini yerine getirdiğinden bahsediyordu. Ayrıca kendisine kıymetli hediyeler de gönderdiğini haber veriyor. Arzu ettikleri takdirde kendisinin de yanına gelebileceğini açıkça ifade ediyordu. Evet. Yani Habeşistan'da durum bu. Fakat burada kalmayacak mevzu. iki Cihan Serveri Efendimizin eşi olma şerefi, Ümmi Habibe valdemizin hadisesi Burada edilecektir. Arzu ederseniz birkaç dakikamız var galiba. İkinci bölümün sonuna doğru bunu da okuyalım. Üçüncü bölüm öyle girelim. Eyvallah. Ümmü Habibe radiyallahu anha, Kureyş'in reisi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Dininin gereklerini serbest yaşayabilmek için kocası Ubeydullah bin Cahş'la Mekke'den Habeşistan'a hicret etmişti. Ubeydullah sonradan Hristiyanlığa girdiği halde o dininde sebat etmişti. Bir müddet sonra da Ubeydullah ölünce dul kalmıştı. Bu esnada rüyasında Ubeydullah'ın kendisine ''Ey Ümmül Mü'minin'' diye seslendiğini görmüştü. Bunu da Hazreti Resulullah'ın kendisiyle evleneceği şeklinde tevil etmişti. Bilindiği gibi Arap kadınları dengini bulmadıkça evlenmezlerdi. Hazreti Ümmü Habibe de gurbet diyarda dengini bulup evlenemediğinden zor durumda kalmıştı. Böyle dini uğrunda vatanından uzak, akraba ve taallukatından ayrı olarak kimsesiz kalan şerefli bir kadının taltifi elbette gerekiyordu. Bunun için de Resul-i Ekrem Efendimiz sonunda onunla evlenmeye talip olmuştu. Peygamber Efendimiz bunu gerçekleştirmeyi Necaşi'den istemişti. Necaşi de Efendimizin bu arzusunu yerine getirip Hazreti Ümmü Habibe'yi ona nikah ettirdi. Evet Ümmü Habibe radıyallahu anh'a validemiz hadisi şeriflerin naklinde Allah Resulü'nün daha doğrusu Ümmetü Muhammed'in anneleri olarak bilinen Allah Resulü'nün hanımları içerisinde diğer hanımlar gibi çok seçkin, çok özel bir yere sahiptir. İleride gelecek ama şöyle bir şey nakledeyim. Hem ikinci bölüm öyle hallolmuş olsun. Medine'ye Ebu Sufyan geldiğinde Resulullah Efendimiz'den kızını ziyaret izni almıştır. Yani Ümmü Habibe'yi ziyaret etmek istemiştir. Beni çok böyle düşündüren çok güzel bir şey vardır orada. Ümmü Habibe'nin evine hanesine girmiştir ve Kenarda gördüğü döşeğin üzerine oturmak istemiştir. Ümmü Habibe radıyallahu anh'a annemiz, validemiz hemen böyle seri bir harekette bir dakika oturma diye mani olmuş. Altındaki şirteyi katlamış, dürmüş ve oturmaktan men etmiştir. Niye böyle yapıyorsun dediğinde de sen necissin ona Resulullah oturuyor sen onun oturduğu yere oturamazsın demiştir. Ümmü Habibe annemiz böyle bir annedir. Allah inşallah şefaatine nail eylesin. Ümmü Habibe radıyallahu anh'den rivayet edilen hadisler, hadisi şerifler konulu bir tez vardır. O tez daha sonra kitap haline çevrildi. Kıymetli dinleyenlerimizin de bu eseri, bu kitapçığı edinmelerini acizane tavsiye ediyorum. Peki. Evet, iki Cihan Serber Efendimizin göndermiş oldukları Hazreti Amr'ın elçiliğiyle hem mektup iletilmiş oldu hem kendisine verilen vekaletle Hazreti Ümmü Habibe e, Validemiz işte o meşhur nikahlanma hadisesi vekaletle vuku bulmuş oldu ve yine Necaşi'den istenilen artık orası tabi ilk hicret edilen mekanda ama şimdi medine verede bir devlet vardı bir efendi müminlerin toplandığı cem oldukları bir yer vardı artık Habeşistan'da kalmanın bir şeyi yoktu İki Cahanserber Efendimiz de zaten gönderdikleri elçiye oradaki muhacirlerin Medine'ye getirilmesi ve gönderilmesi için yine bir nezaketi ve siyaseti peygamberiyedir ki Necaşi'den izin aldı hani girerken izin olduğu gibi çıkarken de onun müsaadesini aldı bu da yine Fahralem Efendimizin fevkalade önemli toplum içerisindeki hiyerarşiyi nasıl değerlendirdiğini gösteren bir Efendim delildir, bir numunedir. Ve bu hadiseden sonra, bu tebliğden sonra, Necaşin Müslüman olmasından sonra ne olacaktır? Oradaki muhacirler Medine'ye avdet etmek üzere izinle sahip olduklarından hareket edeceklerdir. Ve Medine'ye döneceklerdir. Şimdi sırada herhalde Heraklius'un e, İslam'a davet edilmesi bahsi var. Orayı da e, kesmeden okumaya gayret edelim. Biraz mesafe kat edelim çünkü. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz ashabdan Dıhye bin Halife el-Kelbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a İslam'a davet etmek üzere bu mektubu vererek gönderdi. Evet hemen hatırlayacaktır kıymetli dinleyenlerimiz Dıhiyetül Kelbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok benzeyen Daha doğrusu huy bakımından benzeyenlerden Resulullah Efendimiz'e benzemesi Nurani bir yüzü oluşundan dolayı Yoksa kaş göz olarak aynen benziyordu diyemeyiz Bir de Dıhiyetül Kelbi Efendimiz şu açıdan da hemen kıymeti dinleyenlerimizin hatırında kalmıştır Şöyle bir özelliği daha var. Şu açıdan da yine önemli bir sahhibi Hz Cebrail Aleyhisselam insan suretinde geldiklerinde Dıhiül Kelbi efendimizin suretinde gelirlermiş. Hatta mecliste iki tane olunca iki dhiye olunca birinden birinin Cebrail olduğu anlaşılırmış. Dıhiyeül kelbi efendimiz, Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimize ve çocuklara hediye dağıtmayı seven bir sahabi bazen Cebrail aleyhisselam dıhyenin suretinde geldiğinde Cenab-ı Hasan ve Hüseyin efendilerimiz onun koynunu işte e, heybesi varsa heybesini ceplerini falan böyle araştırır hani bize ne getirdin diye Fahlalem efendimiz böyle hani mübarek kaşlarıyla gözleriyle işaret etse de Cebrail onu teskin eder ya Resulullah merak etme ona ben onlara ben cennet meyvelerinden getirdim der ve cennet meyvelerinden Hasan ve Hüseyin efendilerimize ikram edermiş. İşte Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın ki yukarıda daha evvel geçti namusu ekber diye ayrıca bir ismi olan Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın suretine girdiği ve suretiyle geldiği zatlardan türkel bir.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 Birbirimizi rapler edinmeyelim. Eğer kitap ehli bu kelimeden yüz çevirirlerse, o halde şöyle deyin. Şahit olun, biz gerçek Müslümanlarız. Evet, e, bir hassa biliyorsunuz Hristiyanlıkta ruhbaniyet meselesi vardır, ruhban takımı vardır. Onlar kendilerince insanların günahlarını yüklenirler. İşte günah çıkartma vesaire falan gibi hadiselerle. İşte Hz. İsa'ya Allah diyenleri de vardır ama işte rahipler Allah'ın çocuklarıdır. E veya İsa'nın işte efendim kardeşleridir. Bir şekilde İsa Aleyhisselam da kendi ümmetinin ona tabi olanların günahını çekecektir. E bunu nasıl yapacak? Rahibe gider. Rahibe günah çıkartır. Rahip siz İbadet edemezler onlar. Yani rahipsiz ibadet edemezler. Mesela bizde rahip imam mukayesesi vardır. Yanlıştır o. Bizdeki imam, daha evvel de söylemiştim bir vesileyle. Şöyle bir hatırlatacağım, fazla tekrar açmayacağım mevzuyu. Rahibin karşılığı değildir. Çünkü bizde bir mescitte efendim herhangi bir yerde... E, namazı kıldıracak olan imam olmazsa cemaatten birisi geçer, namazı kıldırır ve gayet de güzel olur. Cemaatte namaz kılmış olursunuz. Ama sahil yerde öyle değildir. E, rahip yoksa o ayin yapılmaz. Muhakkak o rahibin gösterdiği kişinin ayini yaptırması lazımdır. Dolayısıyla rahibin konumuyla bizdeki imamın durumu ve konumu aynı değildir. Onun kutsaması lazım. Onu kutsamadan bir şey kutsanmaz. işte kutsal olamaz. Kötü kabul edilir vesaire vesaire. İşte bu nedir? Birbirlerini rab edinmekle alakalıdır. Yani bir insanın günahını kendi kendine affetmesi bizim dinimizde mesela bir kişi o günahı yapmamak üzere tövbe eder, gözyaşı dökerse Allah'ın tövbe kapıları açıktır ona. Mağfiret kapıları açılmıştır. Ama onlar da öyle değildir o günahını affettirmek istiyorsa muhakkak surette Rab gibi kabul edilen rahibi devreye sokması icap eder. İşte bu gibi eksiklikler üzerine, bu gibi bid'atlar üzerine ki Cihan Selberi Efendimiz de Efendim nezdinde ne yapmış oluyor? Ey ehli kitap, bizimle sizin aranızda müsavi bir yola sizi davet ediyorum diyor. Müsavi bir kelimeye. Aşırlığa gitmeden, ifrat ve tefrit yapmadan. O da nedir? Bir olan Allah'a inanmak. Ona hiçbir şey şirk koşmamak. Birbirimizi Rab edinmemek üzere gelin bir de birleşelim diyor. Yani bir diyalog kuralım sizinle. Bir aramızda bir münasebet olsun. Bu şekilde olur. E onun üzerine de ne yapıyor? İki cihan Server Efendimiz. Ali İmran suresindeki ayeti kelime de getirerek. ''Şahit olun biz gerçek Müslümanlarız'' şeklinde Ali İmran Suresindeki daha evvel gönderilen peygamberlerin efendim ifadeleriyle ''Ve nahnu lehu ''Bizler Müslümanlarız'' şeklinde ''Bizler o Allah'a teslim olmuşuz'' şeklindeki ayetleri de beyan ederek e, mektubu ne yapmış oluyor? tamamlamış oluyor iki can server efendimiz evet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 Evet yani e, Ebu süfyanın Bizans'ta bulunması hadisesine geçmeden evvel şunu hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nemir'de Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın mektubu hakkında bir beyan vardır. Hani meşhur hattatların da artık böyle evlerimizi süsleyen güzel kitabeleri, yazıları vardır. Estaizu billah, İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye geçen Belkıs'a gönderdiği mektubun başında hemen dibacesinde besmele ile başlanması hadisesi vardır. Herakliyus bu şeyden hemen temkinli hareket ederek bu ifadeden etkileniyor ve hem davet var hem de böyle çok aleni olmasa da ince bir tehdit var. Yani davet ediyoruz ama seni de çok keyfine bırakmıyoruz şeklinde bir başka uçtuk var burada. Yine iki cihan serberi Efendimizin gönderdiği mektupların aynı olmaması, insanların haleti ruhiyesinde bulundukları duruma konuma göre hareket etmesi de dikkate şayandır. Zaten bu tez konularıdır. Yani araştırma, inceleme konuları olmuştur bu mektuplar. İşte o anda İslam olduğunu veya şöyle oldu böyle oldu şekildeki görüşünü ishar etmiyor Heraklius'un. Ve diyor ki peygamberliğini ilan eden, peygamber olduğunu söyleyen bu zatın kavminden tanıdık var mıdır etrafımızda diye soruştururken o sıra işte tevafuk veya tesadüf bu ya, Ebu Süfyan kervan veya başka bir şey amacıyla, ticaret veya başka bir vesileyle Bizans topraklarında bulunuyor ve Kaiser'le görüşmesi vuku buluyor. O bölümü beraberce okuyalım. Evet. Ebu Süfyan şöyle anlatmıştır. Hiraklin huzuruna girdik. Bizleri önüne oturttu ve tercüman vasıtasıyla peygamber olduğunu söyleyen bu zata neseben ben en yakın hanginizdir diye sordu. Neseben ben en yakınları benim dedim. Beni önüne oturttular, arkadaşlarımı da arkama. Bunlara söyle ben peygamber olduğunu söyleyen o zat hakkında bu adamdan bazı şeyler soracağım.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 Öne alıyor onu, arkaya dönüp bakma ihtimali yok, kaş göz etme ihtimali yok. O konuştuğu zaman hem arkadakilerden bakarak ne yapıyor durumu öğreniyor. Ebu Süfyan konuştuğunda Heraklius veya Herakli neyse artık, o konuşmaya binaen bir yandan da nazarlarıyla arkadaki kişilere bakıyor. En ufak bir kıpırdanma, en ufak bir itiraz olursa dönüp de bakışıyla müdahale etme şansı olmasın diye Ebu Süfyan arkası dönük. Bu da yine bir önemli bir taktik. Evet. Sizin içinizde onun nesebi nasıldır? Ebu Süfyan'ın cevabı içimizde onun nesebi pek büyüktür. Ecdadı içinde bir melik var mıdır? Yani neseb bakımından nasıldır? Çünkü bazı e, neseb bakımından zayıf olma durumuyla Arap kabileleri arasında sürtüşmeler oluyor. Onu Efendim Eşkıyalıkla, bozgunculukla, agresif efendim tavırlarla, terörist faaliyetlerle bir şekilde ne yapıyorlar? Huzursuzluk çıkartarak biz de bur burada varız diye bir nümayiş yapabilirler. Sultayı yıkmak için böyle bir şey yapabilirler. Nesep bakımından nasıldır? Diyorlar ki yani nesep bakımından en üstünümüzdür. En üstün nesebi, soyu olan kişidir. Evet. Ecdadı içinde bir melik var mıdır? Hayır. Peygamberlikten evvel onu hiç yalanla ittiham ettiniz mi? Şimdi yine burada da Şimdi nesep bakımından düşüklük var mı? Yok Zaten soylu Peki buradan şimdi bir hani yukarıyı tanımıyor gibi bir baş kaldırma değil bu halde Peki soyunda meliklik var mı? Bu neye işaret? Yani soyunda bir melik bir padişah varsa sadaret ister Bizim soyumuzda melik vardı Niye şimdi biz melik değilizler? Öyle bozgunculuk çıkartabilir. Şimdi iki sorunun cevabı da Allah Resulü'nün durumunu mantıken de ortaya koyuyor. İlmi siyaseti biliyorlar çünkü. Nesep bakımından üstün soyunda da melik yok. Yani şimdi herhangi bir bahaneyle bu bahanelerden birisi ile kaldırma, düzen bozma gibi bir şey de uzak olmuş oluyor. Kendi sorgulamasına göre. Evet.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 akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hala hazırda ümmetine emrettiği şeyleri bir defa daha dinlemiş olduk bu vesileyle. İsterseniz Muhabbet Bağı programının bu akşamki efendim macerası da şu anda burada sırlanmış olsun. Bunun üzerine düşünelim ve bu mevzuya devam edelim. İnşallah önümüzdeki hafta. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizden ümmet olarak beklediği şeyleri yapmaya bizleri muvaffak eylesin ve ne kadar güzel ki ümmeti Muhammed olmamız hasebiyle bize Allah'ın mektubunu ilan etmiştir ve beyan etmiştir. Külfessiz, ücretsiz, mihnetsiz, meşakkatsiz bir şekilde çok doğru, çok kolay bir yola bizi davet etmiştir. İnşallah Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla ve ahlakıyla ahlaklanmayı ve öylece yaşamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlak-ı hamidiyesiyle müttasıp olmayı bizlere ihsan ede. Cenab-ı Hak dualarımızı, niyazlarımızı kabul buyura ve inşallah sefer ayını hakkımızda mahza hayreyle. Sübhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve etûbuke. Allah'ım ﷺ Muhammed ve aleyhisselam ve sahbi̩i̩n ﷺ e jmağin. Ve alhamdulillahi Rabbi ala